Sosyal müzik Caz ve cazdan etkilenen müzikler Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman Merhaba Sosyal Müziğe hoş geldiniz ben Gonca. Ben Sina. Ee, canlı bir programda hem de 15. Radyo Şenliği. Evet, 15. Evet. Değil mi? Beraberiz. Üstelik... Biraz geç başladık. Evet. Ama bir sürprizimiz var. Buyurun. Takdimi <gülüyor> sana bırakıyorum. Şimdi bütün bu son 7 ya da 8 programda hep destekçimizi söylüyorduk. Hatırlarsanız hep teşekkür ediyorduk kendisine. ...ve şimdi kendisi burada... ...huzurlarınızda... ...Galip Murat Selçuk... Bravo. ...hoş geldin... <gülüyor> Abi çok teşekkür ediyoruz... ...merhaba... ...hoş geldin... ...hoş geldin çok teşekkürler... Ee, say ...sayın Selçuk... ...niçin sosyal müzik... <gülüyor> ...niçin bizi destekliyorsunuz... ...para aklama işi mi... <gülüyor> ...zorla değil... ...sevdiğimiz için... <gülüyor> Sevdiğim, ...severek... ...sevdiğimden yapıyorum... <gülüyor> İçimden geldi. Sevdiğimden dövüyorum. <gülüyor> çok teşekkürler. Hakikaten bizim için şaşırtıcı ama mutluluk verici bir durum oldu. Ee, bugün de dedik ki madem öyle destek programını en iyi destekçiler sunar. Aynen. Ee... Biliyorsun, ben de destekçi kökenliyim. Bu iş böyle başlıyor. Senden de bir program bekliyoruz. Evet bence de bu gidiş böyle <gülüyor> gösteriyor. Yavaş yavaş buradan... Bu arada Saldım, telefonlar. telefon çal şıkır. çalıyor. E, Üç tane şu anda dolu. Hadi canım. Tabii canım. Olay, başladı. 212 343 41, 41 numaralı hattın hattımızdan. Neyse bizim hattımız değil. Açık Radyo'nun hattından arayıp destek olabilirsiniz. Ee, Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Önce Galip telefon numarasını söylesin. Ondan sonra hemen parçayı girelim. Sen anons et. Parçaya girin bak ne güzel ben, süreç yaratıyor. Ben, hepsini galip bence hepsini galip yapsın. Bence hepsini galip yapsın. Tamam. Eyvallah. Parç <gülüyor> Şimdi parçayı <gülüyor> anons yerden geldi. <gülüyor> On <gülüyor> Ondan sonra telefon numarasını söyle. Parçaya gidelim bakalım sonra ne oluyor. Evet aynen. Devam. Peki Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını e, 0212 343 41 41 aramanızı bekliyoruz. Ne dinleyeceğiz? E, bu akşam ilk parça Kiss of Fire. Bu Louis Armstrong'un saçma e, süper... Ee, bir parça. Tam e, bu yağmurlu bir günde gerçekten de böyle bir mahoş, güzel bir yaz havasını evet, çağrıştırıyor. Ee, umarım herkesin hoşuna gider. Çok güzel seçmişsin. Evet, Hadi Evet bence görelim. de iyi seçmişsin. Saçma o. I touch your lips the sparks go flying Those devil lips that know so well the And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul with every pointing. I must go along the road, no returning. And though it points me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you What good is there in dying What good is there in lying You're all that I desire sense voice I kiss you My heart was yours completely If I'm a slave Then it's a slave I want to be Don't pity me Don't pity me Give me your lips to lift You only let me borrow Love me tonight Till we'll take tomorrow I know that I must have your kiss Although it consumes me Though it consumes me Your kiss of fire can't resist you, what good is there trying, what good is there denying, you're all that I desire, oh. since first I kiss you, my heart feels yours completely, if I'm a slave, then it's a slave I want to be, don't pity me, don't pity me, give me your lips to lips, you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it consumes me. Though it consumes me. The kiss of fire. Ah, burn me. Çok iyi ya. Evet senin sesine de benziyordu doğrusu. <gülüyor> Sana özellikle evet. yak, yak bitir. <gülüyor> Kiss of fire. Ee, Bunu, ben bundan sonra böyle ben, konuşacağım. Bence <gülüyor> bayağı destek alırız bu program boyunca. Ya da alamayız. Gülmekten evet. arayamayabilirler. Ya arkadaşlar bu arada burada bir ara altı hat doldu. Ki nasıl aradıysanız bravo yani. Böyle devam yalnız. Böyle devam evet yani aradık bir. Bir daha ya, ya, yalnız burada şöyle bir durum var. Sizi tabii görmüyorsunuz. Ee, Galip böyle elinde bir kağıt var, not alıyor böyle hani bu arada tam üstünü çizelim şu. İzmihanlar tabii. İşte <gülüyor> Hikmet abi var dışarıda o onları onların niye olmadığını soracak. Evet, evet. arayacak <gülüyor> evet, canım niye siz almadınız <gülüyor> ay çok fena nice <gülüyor> şey sardı bu olay. bu bir jazz programı arkadaşlar lütfen sizi birazcık Şimdi... Fakat ee, burada bak bir dakika burada bir şey söylemem <gülüyor> lazım şimdi. Bu radyo gerçekten özgürlükçü bir radyo. Öyle. Şimdi bak nasıl konuşuyoruz yani ileri geri. <gülüyor> ee, bundan sonraki parçayı e, Treme'den buldum, buldum ve öyle seçtim. E, bu olay çok ilginç. Tre şey New, şey, New Orleans'de orada Davis diye bir karakter var. Bir evet. radyoda çalışıyor. DJ olarak. Bunların da aynen bizim şey gibi bağımsız radyo e, destek şeyi var. Programı, programı var. var. Ve ona işte pledge drive yapacaklar. Buna bir CD veriyorlar. diyor ki bundan çalacaksın yani. Bak burada bu... hiç böyle bir şey var mı? Yok. Asla katiyen. Hayır katiyen asla yok yani. Her, herkes kafa sallıyor ondan <gülüyor> <Ben de> sonra. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra istediğimizi çalıyoruz gördüğünüz gibi. O da adam da sinir oluyor ya böyle küfrediyor bilmem ne falan filan. Ve ben istediğimi çalarım arkadaş diyor ve bu parçayı çalıyor. Ama girelim mi uçakıya? Girmeyelim daha yapacağımız çok iş var. Ha. Sen Treme'yi seyrediyor musun? Peki evet. o zaman seyretmezsen ile muhabbetin epey daralabilir onu söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü bu aralar bu, devamlı treme konuşuyor. Bu ara konuşuyor. devamlı treme konuşuyorum. <gülüyor> ne yapayım New Orleans'le Sen New Orleans'ta oldun mu hiç gittin Hayır, mi? Hayır hiç gittim. Hadi canım. Beraber gidelim. En son Venedik yaptık. Venedik. <gülüyor> en Ve uzdaki ay ben tarihleri bildirim. Siz seneye, seneye <gülüyor> Şubat'ta. Bir New Orleans yapalım bence, bence. yapmamız lazım. Ya Venedik'te beraberdik. İki, bir ay oldu mu? Üç hafta önce. Üç, hafta önce. Üç hafta önce. beraberdik Galip'le. Çok keyifli zaman geçirdik. O zaman bu anıların bir sonraki parçadan sonra deneyelim. <gülüyor> Şimdi Açık Radyo'nun destek, dinleyici destek şenliğindeyiz. E, radyomuzun yaşaması için e, dinleyicilerimizin verdikleri desteklere epey bir dayanıyoruz radyoda e, gelirler açısından. Onun için de her sene bir hafta böyle bir e, özel hafta yapıyoruz. Bilmeyenler için bir tekrar edeyim dedim. E, burada da ne yapıyorsunuz? Bir saatlik bir program için 250 lira, ee, yarım saatlik bir program için, yarım saatlik programlarımız da var. 150 lira e, destek veriyorsunuz ve o programın başında ve sonunda sizin isminizi anons edip teşekkür ediyoruz. Siz de böylece bir yıl boyunca radyonuzu iç huzuruyla dinlemeye devam ediyorsunuz. Evet, destekçimiz. Arkasındaki mantık bu. Şimdi de tam bunu duyan bir destekçimiz aradı. Evet demin altı hat doluydu şimdi bir hat dolu. O zaman şöyle yapalım bence... E, Belki gayet... numarayı söylemek lazım tekrar. Evet. Evet. Önce parçayı sunuyoruz sonra numarayı söylüyoruz. Evet. Son olarak değil mi? Kim yapıyor hadi sen sun. Ben parçayı sunuyorum siz numarayı söyleyin nasıl? Sen söyle. Şimdi Lee, New Orleans'ın bağrından yine bir trompetçi. İtalyan asıllı ama bu sefer. Louis Prima. Ee, bu Tremi soundtrackinden. Karışık bir şey böyle. İtalyan başlıyor ondan sonra caza dönüyor. Ve işte New Orleans Dixieland'e dönüyor falan. Buena Sera. Ee, hep birlikte seçtik. Playlisti. Ee, kınar bakışlar gördüm. Evet bir kınar bakış mı? Ha, yok yok öyle değil. Seni duyuyor mu herkes? Evet dur bir dakika. Duysunlar diyorlar ki rol kapıyor. Ferya şey diyor, rol kapıyorsunuz burada destekçinizden. Aslında hakikaten onu hiç konuşturmuyoruz. Hakikaten abi. Dır dır dır. Estağfurullah. <gülüyor> Tam sıra bana geliyordu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, istersen sen telefon numarasını söyle evet, de Aramak bakayım. isteyen e, dinleyicilerimiz için 0212 343 41, 41 numaralı telefondan arayıp desteğinizi verebilirsiniz. <gülüyor> Buona Seda, Senorina, buona It is time to say good night to Napoli Though it's hard for us to whisper Buona Seda With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning Senorina we'll go walking Where the mountains help the sun come into sight And by the little jewelry shop, we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime, let me tell you that I love you Bono sero, senorina, kiss me goodnight Bono sero, senorina Kiss me goodnight, but do that, it, but do the It is time to say goodnight to Napoli. There is hard for us to whisper. With that old moon above The Mediterranean Sea oh, In the morning San Yorinor We'll go walking Where the mountains Have the sun come into sight And by the Little jewelry shop We'll stop and linger While I buy a wedding ring For your fingers <laughs> And in the time, Let me tell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 Buonasera, señorita. Kiss me goodbye. Şimdi bu arada 3 at dolu idi, 2'ye düştü. Ee, telefonlar çaldı. Çaldı. Hal çederken gayet Yaşayın. iyi gidiyor bence. Eee bize verdiği hedefi tutturabiliriz gibi bir his var içimde. Yok canım, 40 mıydı? Evet. Te tedirginim. <gülüyor> senin, yani? senin notlar nasıl gidiyor bu arada? Çiziyor Gör, musun? De Destekçiyi tedirgin ettim. <gülüyor> Sen destek yapmadıysan istersen bir çık da git. <gülüyor> ben, ben izninizle. Siz devam edin. Masa altında. Yani orada telefon Telefonu arayayım. Ya şimdi çok şahane bir parça seçmişsin. Evet bu Pembe Panter serisinden bir de süper bir sahne. Tam böyle... Filmin gittiği yerde herkesin toplandığı bir dağda kayak merkezi ve bütün herkesi dans ederken görüyorsunuz. Evet, ve yani. şahane bir parça. Yani neredeyse ben de izlerken onların arasına katılıp o Peter Sallis'la beraber dans ediyodurma geliyorum her dinlediğimde. Zaten de... şeyler, pembe panterler falan bunların hepsi muazzam. Çok çok hepsi muazzam. Ya inanılmaz Aferin filmler yani. değil mi? Gerçek. Yani, her her şey seyrettiğimde evet, aynı yani. şey. Bir de tabii üstüne artı partiyi koymamız lazım. Parti. Ee, Şüphesiz. Yani, ay, ay, kuşaklar boyu gülerek izlediğimiz, bayılarak izlediğimiz. Birdy Numnum. Num. Birdy Numnum. <gülüyor> adını hatırlıyor musun? Adını ha? hatırlıyor musun? Neyin? Ee, şey elemanın adı. Dur dur bir dakika bir dakika hatırlayacağım. Söyle. <gülüyor> bu, urundi, ...Hurundi V-Bakşi... ...Hurundi V-Bakşi... ...Yok artık... ...vallahi... ...yazıyor ya evet, altı öyle adam... ...gahmetlerin listesine yanlışlıkla... ...neyse evet. şimdi Sadede gelelim... Buyurun Sadede evet. siz gelin hocam... ...siz gelin sonra um, şey söyleyeyim. Evet ...bu Henry Mancini... ...bir sürü Hollywood filminin zaten müziklerini hazırlayan kişi... ...herhalde bir 4 Oscar'ı bir sürü Grammy'si var... ...bu da bu parça da onlardan bir tanesi... ...bu akşama da uyu aslında... ...eğer... E, ...dinleyici destek programında... ...desteğinizi henüz vermediyseniz... ...it had better be tonight... <gülüyor> <gülüyor> ...çok iyi ya i̇yi, bağ iyi bağladın... Güzel. ...çok iyidir... <gülüyor> yani ...yapacaksan bu akşam... ...yap lütfen şu bu desteği... Akşam. ...aynen öyle... Şeklinde. ...o zaman nereden yapacağız... ...iki yerden açıkradio.com.tr... ...ya da açıkradio.com'dan... ...destek, destek olun. olun... ...düğmesine tıklayacağız... Ya da ya da telefon edeceğiz. 0212 343 41 arayacağız. ever gonna kiss me it had better be tonight while the mandolins are playing and stars are bright if you've anything to tell me it had better be tonight or somebody else may tell me words just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we native say, should be For this poor Americano who knows little of your speech. Be a nice Italiano and star Show me how in old Milano Lovers hold each other tight But I warn you, sweet paisano It had better be tonight Melos casera, baby had be yok it had better be tonight ha ne zor söylemesi e, pembe panter filmlerinden enfes filmlerden bir instantani gözünüzün önüne gelmiştir umarım bu arada biz çok eğleniyoruz ben unutmuşum tweet atmıyorum e, arada atıyoruz sosyal Atre müzikten Çaldığımız sanatçıların resimlerine bakabilirsiniz. Bu, bu akşam tabi dinle, dinleyiciler görmedikleri için burada odada dans ediliyor. Onu da parçalar sırasında. Biz e, hep yapıyoruz aslında ama. Evet <gülüyor> hiç görmüyorlar. Tabi şimdi daha neşeliyiz daha mutluyuz. Çünkü bir sürü hat doluydu demin. Dolu. Şimdi, dolu. Biraz şimdi de dolu aslında dolu. hiç fena değil. Ay yaşasın. 17 destek almışız şu ana ne kadar diyorsun? Feryal, evet, Ne diyorsun Ferya diyorsun? Telefonda 281 olduk. Zaten 290 olmadan çıkmayız. Çıkmayız canım. Yok. O zaman hadi 300. Hadi valla <gülüyor> 300'e gelebiliriz Ya siz ya bu arkadaşlar Ay, bir hafta felledir. bu performans baskısından sonra ne oluyordur acaba? Böyle adrenalin bizden boşalıyor falan. Ferya bir hafta oluyordur herhalde. tutmuyor falan. Olabilir <gülüyor> vallahi. Aksine hiç uyumuyorsun hadi öyle ya. olunca tabi E o böyle geçici. Enerji falan... enerji doğru. Tabii. Aynen öyle. Harika. Evet şimdi seni seçtiğim bir parça geldik. Evet yani mahcubiyet içerisinde seçtim. Çok eğlenceli bir parça. Çok <gülüyor> eğlenceli. Hiç mahcup <gülüyor> duyulacak bir durum yok. Kalp müsaade edersen parça hakkında birkaç şey. Lütfen. Program senin ya bugün. Onun <gülüyor> <gülüyor> ben Allah de onları soracaktım zaten. Niye bu parçayı seçtim <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir denk geldi. Sayın. Ya şimdi parçanın orijinali 2015 senesinde bir Japon metal grubunun çıkardığı feci bir şarkı. Fiji ama. Baby Metal diye bir grup. Ee, yani videoları var. Ee, Sinan elin eğerse onlardan Vallahi, bir tanesi Deniz bir bana dinletti. At. Bunu dinledin mi sen dedi. Ya biliyorum falan. Bunu dinlemem lazım ya. Yani. Bu şarkıdan sonra bunu dinlemem lazım. Ve dinletti bana. Fakat bu Çok parçayı. Çok sağlam bir şeymiş. Evet bu parçayı Scott Bradley diye bir averaj bir sanatçı var sağ olsun. Almış e, yani bambaşka bir hale getirmiş. ...ta bu programa kadar gelebildi parça. <gülüyor> Düşün. <gülüyor> evet. Ya Scott özelliği şu... ...bu pop parçaları işte metal, rock falan... ...günceleme parçaları. Bir de abuk subuklarını da... ...özellikle alıp... Böyle ...sanki bir vintage bir hale sokuyor. Ondan sonra... ...televizyonda işte şovlarda falan... ...çıkan bir de grubu var... Retro giyiniyorlar mı giyiniyorlar? Sen sanıyorsun ki işte 1955'ten bir e, parça dinliyorum falan dans parçası dinliyorum. Halbuki öbür tarafta pop radyosunda çalıyor parçanın Aynen. aslı falan. Öyle enteresan bir adam. E, parçanın adı da Gimmi Chaklid. E, şimdi dinleyeceğiz. İstirham ediyorum değerli destekçilerimizden e, şeyden girip internetten bunun e, şu medal halim bir bu. Evet, evet gerçeğinde bir dinleyin yani. O zaman e, telefon numarasını söyleyeyim parçaya girmeden önce. E, neyi dinleyecektik? Scott Bradley's Postmodern Jukebox'tan dinleyeceğiz. Vokalde Tara Lewis var. Gimmi Chocolate parçamızın <gülüyor> adı ve telefon numaramız da 0212 343 41 41. you the Gimmi Chocolate programımızın ilk Japonca parçasını da dinletmiş olduk evet. size böylece. Valla Deniz de dinliyormuş çok sevindim. Bana dinletip sen bunu bilmiyorsun bu neler dedi <gülüyor> vallahi öyleymiş. Bu arada sağ ol galip bütün atlar doldu say yani. Ya Önce ben bence değil. bizden değil çünkü biz geçen sene de bunu yaptık böyle bir şey olmamıştı. Olmadı tabii. Eee gelişiyorsunuz sizde. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenme süreci böyle. <bir gülüyor> abi <bu. gülüyor> bile böyle bize şey yapıyor. <gülüyor> pas atıyor falan. Hayret Hayır şey ya ah, Yaptın işte ne güzel. Şey. Hocam o, ne dinleyeceğiz? E, bu Mahalia Jackson'dan bir hmm. parça. O... Mahalia Jackson aslında bir gospel e, sanatçısı ve sesi herhalde benim böyle taptan diyeceğim en Kesinli başarılı e seslerden e, ya ilk dinlediğim zaman o kadar çok dinlemeye başladım ki o dönemlerde iş başvurusu yapıyordum e, CV'me ve gospel yazdım e, <gülüyor> başvuruyu alan kişi de böyle onun kırmızı şeylerle iş çevresine ankaranın göbeğinde böyle gospel, <gülüyor> gospel nerede bu bu ne manyak <gülüyor> e, o yüzden <gülüyor> Ama yani mutlu son işe girdim ona rağmen. <gülüyor> i̇yi, i̇yi var. Ee, i̇lk gün hadi bakalım söyle diye. <gülüyor> Şimdi bize bir yol. ne söyledin? Um, bu, bu parça Joshua with the Battle of Jericho biraz hızlı parça. Um, yani onun bazı parçalarına kıyasla belki o kadar hızlı değil ama e, çok güzel bir parça. Pürüzsüz bir ses eminim dinleyenler zaten bilenler e, mutlaka hatırlayacaklar. Beğeneceklerine eminim. Ben de şeyden biliyorum bunu. Bizim denizlerin Boğaziçi Jazz Korosu evet. onların devamlı söylediği bir parça. Hatta metroda söylediler, viral oldu. Ya evet, Biliyorsunuz görmüşsünüzdür yani. Çok çok şahane şarkı, canım. O zaman şimdi parçanın anonsu olduğuna göre hep birlikte bir destek numaramızı söyleyelim. Şu boş kalan birkaç hattımızda dolu Aynen. versin. Harikasınız diyoruz. Aynen devam. Açık Radyo'nun dinleyici destek e, telefon hattı 0212-343-4141. Açık <gülüyor> Tumbling down, hallelujah! Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, and walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Joshua with the battle. I seen the battle of Jericho Jericho Jericho I seen the battle of Jericho and the walls came tumbling down Hallelujah I seen the battle of Jericho Jericho Jericho I seen the battle of Jericho and the walls came tumbling down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 Tumbling down. ...evet... ...çok güzel bir ses, süper parça... ...mağırlayacaksın... Biz de beğendik hatta. Evet beğendik e, ama şöyle bir üstümüze hafif bir ağırlık çöktü. Evet birkaç bir, at boş. Birkaç evet böyle bir. <gülüyor> ya ne kadar ayıp ya. Hava <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yedikliği böylesi mi desen, desen ama gerçekten. Birisi seni aramış galiba Feryal Ya mi? Sormayın ya benim tabi bugün seslerden evet. bütün gündür beynim yandı kimsiniz? Selam söyledi. <gülüyor> yani teşekkür etti. Ay, Kimin olduğunu bilmiyoruz ama teşekkür ederiz. Kim aradı ise yani. işte çok Numarasını teşekkür ederiz. Ee... Demek ki duyamamış bu, sizden. Bu arada <gülüyor> Bu arada yani başka insanlar da arıyor. Sercan aramış mesela. Demiş ki ya canlı yayına bağlanmıyor muyuz? Ben de onun Sercan, için aradım dedi. Sercan sen beni cep telefonunda dinliyorsan <gülüyor> Biz bağlayalım burada. <gülüyor> Artık Siz bana bağlı. numarayı söyleyin ben arayayım. <gülüyor> Yalnız yok Ser Sercan'ı e, başka bir neden lazım. evet davet evet. etmemiz lazım. Bir de başka bir şey yapması lazım onun radyo ile ilgili şimdi söylemeyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> ben yani senedir, be iki senedir bekliyorum yok bir numara. Ee, hadi bakalım. Hadi ya oldu mu? <gülüyor> şimdi Sina. Ne? Bu hani açık radyonun. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne ne <gülüyor> ne diyor? Ne yapacağım? Açık Radyo'nun dinleyici destek haftasındayız ya... Evet. ...çok önemli ya... Hı. ...radyonun gelirlerinin epeyce önemli bir kısmını karşılıyor ya... ...dinleyici destekleri bu hafta. Evet. Şimdi onunla ilgili birazcık teknik bilgi verir misin? Ne kadar, nasıl ödemeler yapılabiliyor? Ee, Yalnız bir şey söyleyeceğim, o bilmiyor gibi ha. <gülüyor> ben, ben bildiğim kadarıyla söyleyeyim. <gülüyor> Yanlış söylersem yardım edin. Ee, i̇ster bir programa, ister yarım programa... ...destek yapıyoruz yani... Bir yarım saatlik... program nedir? Ya tamam pardon. <gülüyor> i̇ster 30, 60 dakikalık yani bir saatlik ister yarım saatlik programa destek yapıyoruz. Bir saatlik program 250 lira, yarım saatlik program 150 lira. Ee, i̇sterseniz... Yani çok seçenek var. <gülüyor> ha, sayamayacağım şimdi. <gülüyor> sayamayacağım şimdi kadar seçenek var. Taksit yapıyoruz, kredi kartı her şey var yani. Yeter ki siz... 340, yani 0-212-343-41-41'i arayın diyoruz. Evet doğru. Öyle. Ama lütfen ısrar etmeyin. Buraya elden getirmeyin. Mutlaka <gülüyor> Yok telefon... elden de alıyoruz. <gülüyor> Gerçekten mi? Tabii tabii. Alıyoruz ama. Böyle olur. güzel... Atıp zarfla falan... <gülüyor> Aynen. Zarfla cebe. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok ben bunu demedim değil mi? Daha yani... mı? <gülüyor> <gülüyor> Sesli mi söyledim bunu? Siyin <gülüyor> hala. Neyse şaka bir yana hakikaten bunu yapan dinleyicilerimiz de oldu evet. buradan geçerken uğradık e, diye e, ama tabii öncelikli tercih e, evet. bunun banka Fat kanalıyla. Fatura veriyoruz evet, yani. Fatu <gülüyor> <gülüyor> banka kanalıyla kredi kartı kanalıyla yapılması çünkü her yerde ciddi bir kayıt tutulması vesaire önemli. Aynen. E, biz de aynen bu prensipler ışığında hareket ediyoruz. Ee, tekrar edeceğiz numarayı ama onun ondan önce Sina'nın seçtiği çok enfes bir parça var. Onu bir anons etsin de biraz gaz verici de bir parça evet. şöyle ben bu telefonların cayır cayır cayır, cayır. şimdi bekliyorum. mutlaka şimdi arkadaşlar R&B R&B ve funk bizim en sevdiğimiz yani müziklerden hep çaldığımız müziklerden. Fakat biliyorsunuz R&B funk'ın doğduğu yer Amerika. Oradan çıkıyor genel olarak ama bu sefer İskoçya'dan gelecek. İskoçya deyince e, hemen şey yapmayın... ...Average White Band bahsettiğim grup... ...hele ki şarkı da Pick Up The Pieces... ...yani hani herkesin bildiği herhalde yani... ...adını bilmiyorsanız çalınca duyacaksınız, hatırlayacaksınız... ...bu arkadaşlar İskoçya'dan kim derdi ki böyle bir parçayı... ...oradan çalacaklar, çıkacaklar... ...bu arada fark ettim ki... ...Produktörlüğünü albümün Arif Mardin yapmış... ...ve kimler çalıyor? Breaker kimler? kardeşler... Aa! ...Randy, Michael Breaker... Ya, en sevdiğimiz funk Evet neyse Ya Sina bölmek istemiyorum ama Sinan anonslarını da ben buradayıp tek başıma çok konuşuyorum da Bu sefer yüksek sesle konuşsam destekleyken olur mu? Olur hadi Sina Yani İskoçya diye hemen şey yapmayın dedin ya ne yapmayalım <gülüyor> Yani hemen Gaydalar geliyor <gülüyor> <gülüyor> Yani hemen aşağılamayın diyorum yani Böyle etekli gaydalı falan Aşk değil yani ya. Harbi R&B <gülüyor> funk çalacağız yani Değil mi? Sen biliyor musun Average Lightman'dı? Evet ama merakla bekliyorum bu parçayı şimdi. Tamam. O zaman Skoç e funk. Hemen dinliyoruz. Ama gözünün hemen... önünden Bilang. görüntüyü alamıyorum şimdi. <gülüyor> <Siz gülüyor> <kaydalım>. Tekli balacım. <gülüyor> ne olacak bilmiyorum. Bak şimdi ne yapacağız? Gözünüzün önündeki o görüntüyü tutun tamam mı? Ondan sonra sosyal alt tire müzik Twitter hesabına girin. Ben gerçek fotoğraflarını paylaşacağım. Ama bir dakika. Galiba şimdi telefon numaramızı söylemişler. Sayıyı söyleyeyim mi siz telefon Sayıyı <gülüyor> söyle, sayıyı <gülüyor> söyle. <gülüyor> 293. Ne diyorsun? Ay bitti. 7 tane kaldı. Ya Şaka yapıyorsun ya. Ay yapmıyorum. İnanın Val. ki yapmıyorum. Arkadaşlar yani var ya. Biz de isterler yukarıdan diyorlar niye İnanılmaz bir şey yani. istemeyelim çok Gerçekten müthiş. Çok çok teşekkür ediyoruz yani. Hangi numarayı arasınlar 7 tane daha için? 0212 343 41 41 <gülüyor> Average White Band e, fotoğraflarını da sosyal alttan tire, müzik e, Twitter hesabımızda paylaştık. E, merak eden bakabilir. 295 Aynen. olduk. Ne diyorsun süper evet, 5, 295. 5 5 kaldı bu kaldı ya. Bu bayılıyorum. Beş <gülüyor> <5 tiyacımız var. gülüyor> tane daha lazım. Daha, Şu anda bütün hatlar e, serbest. Serbest, serbest görünüyor. Evet. arayabilirsiniz. arayabilirsiniz. İstediğiniz 112, 212 343 41 41'i arayıp Açık Radyo'ya desteğinizi verebilirsiniz. Biz de seviniriz. Hedefimiz 300'e ulaşmak. Ulaşamazsak da canımız sağ olsun, canınız sağ olsun ama ulaşırsak böyle şahane bir sayıda bitirirsek yarın sabah Ömer Madre mutlu başlar. Güne de düşünüyorum. <gülüyor> ya da yarın sabah burada siz devam ediyorsunuz. Devam ediyor <gülüyor> ya, da, ya siz iyi yapıyorsunuz. Ama bence senden geliyor. Biz, bizden değil. Yok, Seni canım. tutabilir yani. Onu biz, biz misafirimizi, konuğumuzu evet, evet. iyi seçtik şey. <gülüyor> Galipcim, vallahi Hayır, gerçekten. Galipcim seçtiği parçalar şahane. Aynen. Şimdi ne var? Bu sıradaki parça biraz ilginç. Ben daha önce hiç dinlememiştim bu grubu. Bu albüm albüm yeni bir albüm zaten. Aslında Big Band tarzında. Bunu Big Band'i hip hopla birleştiriyorlar. Rob Mitchell saksofonist hem kurucusu hem lideri. Abstract Orchestra grubun ismi. Ve parçanın ismi de Row shit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pardon program'da, programda şey olmuyor öyle. Yemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. evet. 299 olduk. <gülüyor> Şaka. Ne diyorsun? Hayır, konuyu ya. konuyu i̇nanmıyorum değiştirdik yok. Artık <gülüyor> inanmayabilirsiniz. <gülüyor> yani ben de inanmıyorum buna. Vallahi Erastan söyledi inanmadık ama. Oluyor galiba bu, vallahi. Bu Er Aslan'da bir görümü var acaba? Görü var. Öyle bir şeyi vardır Yok, ya. Yok. Adam Zaten bunun üstadı ya. Kulağım sizde diyerek böyle Evet. <gülüyor> evet, evet. Gözüm sizde kulağım sizde bir de tehdit etti öyle derken bizi. İşte bu. Ya valla gerçekten teşekkür ediyoruz. Hakikaten iştenlikle e, Performans müthiş bir şey. Odaklı yani. yetiştirilmiş çocuklar olmamın <gülüyor> <gülüyor> etkisiyle bizim dönem öyleydi biliyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> Çalışmışız belli ki. Evet. Bir daha sunar mısın? Sonra da numarayı söyleyelim tekrar. Evet. Abstract Orkestra'dan Rowshit. Herkesi ayağa kaldıran bir parça olacak. Tabii kalkmışken de hangi numaraları aramaları lazım? 0212. 343. 41. 41. Oşit. Oh Abstract Orkestra'dan dinledik değil mi? Evet. Bunu sunmak da bana nasip olsun bir kere dedim. <gülüyor> İyi ettim. Bence de güzel oldu. Şimdi ilk listemiz geldi. Evet. Eksikler var ama. E, bence onları okuyalım. Bir de zaten internetten de destek olan. Ha, internetten var. bir sürü insan destek oluyor. Bildiğim evet. benim e, ama onlar gelmedi henüz evet. buraya. Eğer internetten destek olduysanız merak etmeyin onlar kaybolmuyor. İsminizi okumadık diye sanmayın ki. Evet, biraz önce Feryeli telefondan rahatsız eden arkadaşımdaki da kim olduğunu öğrendim. Selda'ymış. O da destekçimizdir. E, Eyvallah. <gülüyor> Estağfurullah canım, <Söyledi> 301. <gülüyor> o zaman 301. 310 Neyin yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ben de şımardıkça şımardık. Şımarık, şımardık <gülüyor> Şimdi biz Galip'le beraber listeyi ee, okuyalım sen o sırada istersen tweetlerimize devam et evet. alttan müzik. tire müzikten evet Demet Hakman Deniz Hakman Gözde Öztuncer Cem Davutoğlu Ayşe Erhan Koru Ahmet Güven Sercan Çelebi Borcuvar Serdar Cebniler Kaan Karcılıoğlu Sadi Albağlı Defne Zaim Tülay Koçdor Serra Erelçin Ahmet Erelçin Deniz Kural Pelin Atamgazi, Nisan Bükülmez, Orhan Demirali, Ülkü Kayra Üçer, Çağrı Gülenoğlu, Olgun Vardarlı, Leyla Vardarlı, Harika Akansu, Muzaffer Soykal, Canberk Varış, Doğa Selçuk, Elvan Onur, Arya Tağa, Nahide Deniz, Orçun Deniz, Gözde Manav Kılıçbeyli ve Selahattin Kaya. Şimdilik elimizdeki isimler bunlar. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok devam ediyoruz. Daha zamanımız var, parçamız da var. Evet. Ah benmişim. Sen, sen seçtin değil mi parçayı? Ben seçmiş süper, olmalıyım sanırım. Süper parça. Teşekkür ederim. Bu Alice Russell çok hoş bir sesi var. Bayağı bir şeyci. R&B falan böyle. Fakat ee, yani İngiliz... ...İngiliz olmasına rağmen hiç... Evet, ...değil mi? Yani İngiliz, ses başka bir şey başka yani. Başka bir şey. R&B's oldu. Ama Siyah İngilizler de var yani. öyle. Biliyorsun. Var var evet. Yani, e, ufacık, tefecik... E, ...kız çocuklarından... E, ne sesler başlayan, çıkıyor. Ne sesler var evet. orada. Evet ilginç bir şey var. E, Alice Russell'ın... Bu, ...bu single yanılmıyorsam atıyor olmayayım ama... Galiba e, öyle, evet. 2013'te çıkardı bir parça. Tabi parçayı ben ilk defa... E, ...Blues Brothers'da... Aretha Franklin'den dinlemiştim. Masaların üstünde evet, basarak e gider böyle. De üstünde annehane kıyafetiyle. <gülüyor> <Bu> parmağını <gülüyor> evet, sallayarak. Evet evet, evet parmağını sallayarak. <gülüyor> Terlikler. Düşünme bile. Aklından, <gülüyor> Aklından <gülüyor> bir geçirme. Nylon çoraptan terlikten parmaklar <gülüyor> çıkmış bir şekilde. Şahane, Harika bir şey. E, oradan e, dinleyeceğiz. E, meşhur Think. Onu dinleyeceğiz ama ondan önce. Ondan önce Fergen'in dikkatini çekiyoruz bu tarafa çünkü parçaya gireceğiz ve telefon numarasından 0212 343 41 41 Mi? Evet mi? Alice Russell Think. Aleta Franklin'in ünlü ettiği parça bu. Süremiz bitti gibi. Bir parça daha çalarız çünkü geç çıkmıştık. Onu düşünerek ha. diyorum. Evet. Evet. Bir evet. de bir not Süper. iletmek istiyorum. Bir an bunu önce iletecektim ama bir türlü fırsatım Buyur. olmadı. Memo ile yemek siparişi verdim. Çok özür diliyorum. Ömer Bey aradı dedi ki Hı. biz şimdi gelecek sene bugün ne yapacağız acaba? Rekoruna kıracağız bir fikirleri var mı? Abi yani nedir yani? Bugünden niye canımızı sıkıyorsunuz? Yukarıda bakın bu delikoduyu da vereyim o zaman. Ee, Meren Hanım'la konuşmuşlar. Bugünü pazar ilan etmişler. Desteği bitirecekler neredeyse. Ne diyorsun? ne diyorsun? Pazar günü gelelim lazımsa. Gizli bir anlaşma yapalım bari ne yapalım? Bu nedir? Ne yapacağız gelecek Derya, sene bugün? Çıkışta konuş şurusun senle durmuyor. Tamam o zaman olmaz şimdi mikrofon. Benle değil Ömer bir ay ikna ediyor. <gülüyor> Yarın gelmeyecek gözü korktu. Dur da Eraslan'la <gülüyor> hesabımız var. Evet Eraslan'cım gel canım sağ ol. <gülüyor> Oy Allah Bu arada bir iddiayı kaybettiğinizi ve dans edeceğinizi de unutmayın. Fotoğraf makinesiyle bekliyoruz. Hafta ya hafta. Ne lan çıkarıyorsun bunları şimdi? <gülüyor> Peki o zaman şimdi 0212 343 41 41'i hala arayabiliyor ve hala destek verebiliyorsunuz ama şahane dinleyicilersiniz hepiniz. Olağanüstüydü gerçekten hepinize çok çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Galip'e özellikle Galip, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yok valla gerçekten için. hem yani son derece büyük katkın oldu hem şarkı seçimleri. Bu arada onu söylemem lazım Galip'in e, seçtiği şarkıların birçoğunu... Biz e, bundan önceki dünyanın cazında ve önümüzdeki şey yarınki dünyanın cazında da çalacağız. Yani evet, etinden da sütünden da, yararlanıyoruz. Besledin bizi teşekkür evet, ederim. Çok olasın. Ne dinleteceksin şimdi? Ee, bu çok güzel bir albüm. Ya ben bunu aldığım zaman herhalde e, tepe tepe dinledim. Yani <gülüyor> en, en çok dinlediğim e, CD'lerden bir tanesi. Bu parçayı da hatta bu albümden birkaç parçayı ekleyecektim. Tam listeye girip bütün hepsini atarken ortak bir listeye baktım benden önce birisi zaten bunu <gülüyor> çat diye koymuş. Ben biliyorum ki moral. <gülüyor> moral bozukluğu ya hay Allah bunu ben koyacaktım şimdi ne gerek var geç kaldık diye. O amaçtı. Evet Bak, ama en azından kısmı. sunması bana kaldı. Quincy Jones Big Band Bossa Nova albümünden Sol Bossa Nova. Peki evet. o zaman... E... Hoşçakalın diyor muyuz yoksa Değmiyoruz, bir liste gelecek deymiyoruz. mi bize? bize? Liste gelecek daha. Liste gelmesi lazım. Evet bence Peki, o... biz şimdi Hı. telefon numarasını söyleyelim. Hı. Parçaya girelim. Ondan sonra bekleyelim. Evet Bosanova ile devam o zaman. O zaman hangi numarayı arayacağınızı tekrar ediyoruz. 0212 343 41 41 çok güzeldi Quincy Jones maalesef bunu neydi şeyden hatırlıyoruz Austin, pa Austin Powers daha da hatırlıyoruz, hatırlıyoruz evet. epeyce ama e, bir, parçaya bir şey oluyor Hakan ben gibi. hatırlamıyordum sayenizde <gülüyor> hatırladım <gülüyor> <Çok> burada, <gülüyor> gözümün önünden gitmiyor baya kızdılar çok bana yani. <gülüyor> <gülüyor> çok özür diliyorum sizden de evet e, yeni bir liste geldi önümüze onu okuyacağız şimdi e, başlayayım ben Selda Okan Ali Gören. Erdal Kılıç Özgün Kırgın Ceren Su, Beril Selçuk, Serdar Tiyek, Sibel Özsoy Tunçel, Özlem Ulusoy, Ant Tan Ulusoy, Muammer Öcal, Batu Selçuk, Sayat Şirin, Burcu Şirin, Seda Nur Ün, Yıldız Karsu, Karslı. Pardon Karslı, Yıldız Karslı, Başak Yavcan. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok Hayır. teşekkürler. Bu program süresince 44 kişi destek olmuş. Vay i̇şte, wow, rekor. Işte, rekorumuzu <gülüyor> kırdık yani. Vay Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten müthişsiniz. O zaman veda edecek miyiz? Veda edip bir parça mı gireceğiz? Ne diyorsun? Evet evet. Her Öyle yapacağız. Yapalım. Ama ne çalacağımızı bana söylemediniz. Söyledim. Evet söylemedik. Söyledim. Ne Söyledim yapalım? Sana. Bana söyletmeyin de. <gülüyor> <gülüyor> ee, listemizden ne çalalım? Aaa. Şey evet. çalalım işte. Var ya hani şu. Sisters. Pupini mi? Hı, olmaz mı? E, olur. Eğlenceli. Tamam. Güzel. Peki. Evet. Bu Londralı bir grup Hı. Yine İngiltere'den bak, farkında mısın? Bu İtalyan parmağı var yine Aynen e, şey gibi e, Evet Pupini e, Marcella Pupini ve arkadaşları Bu yakın vokal harmonisi denen bir şey Hı. Çok ilginç bir teknik 1800'lerin sonu 1900 başlarında Cazda var Bu parça ama çok modern Ne? hatırlayan var mı? Ama bilen var mı? Herhalde var gözünün de. önünde <gülüyor> <gülüyor> Neydi grubun adı? Bananara? Yok, Yok. Neydi? Ana. Değil Bak mi? bunu nasıl unuttum. Seksenlerin ünlü şarkı. Evet. <gülüyor> Burada, <gülüyor> hareketi <yapıyoruz, gülüyor> Burada hareketi yapıyoruz. Şey ee, galip yapıyor. Biz bu şekilde dans ederek çıkacağız zaten. Aa, neyse, onu Walk like an Egyptian. Evet, onu hatırlamayı e, dinleyicilere bırakalım da. Hangi Neyse. Ay çok Bunu utanç verici olarak söylüyorum ama neyse. Yapacak bir şey yok. Bugün Açık Radyo'nun e, dinleyici destek haftalarının 15.sindeydiniz. Bizim de ikinci destek programımızdı sosyal müzik olarak. E, konuğumuzda Galip Selçuklu kendisi hiper destekçi olarak geçerli literatürde. Aynen. Çok çok teşekkür ediyoruz Galip. Çok Ben sağ. teşekkür ederim. Benim de ilk programımdı böylece <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, ilk, inşallah, son inşallah son olmaz İnşallah son olmaz. Sülemiştir. Devamını getireceğiz. Süperdi. Çok teşekkürler. The Bengal's. Bravo. Tam, bravo. Ya, the bangles. Aynen çıktı? ya. Aynen. Da Bangles'dan Walk like an Egyptian'ı dinlemeyeceğiz. Pupine Sisters'dan bir caz yorumu. Onu dinle. Evet. Onu dinlerken e, telefonlara son bir kere hatırlatalım. Hepinize iyi haftalar diyelim. Çok teşekkürler tekrar. Şuma i̇yi haftalar. Sağ olun. 0212 343 41 41. Feet of the street, bend your back Shift your arm, then you bend it back Life is solid, you know oh, oh, oh. So strike a pose on a Cadillac If you want to SOSYAL müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman